Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Merhabalar Cengiz Bey, günaydın. Özdeş, günaydın. Andre günaydın. Teşekkür İş... ederiz. Bugün Ömer Bey yok. E, tek başımayım. Evet. Umarım önümüzdeki günlerde tekrar bizimle olacak. Amin inşallah. Şimdi e, baypırlarınız falan kapalı değil mi? <gülüyor> evet. Yaşananlardan sonra diyorsunuz. Yani aman ha. Evet. Şey Telefonu bile uzakta tutuyorum ne olur. Ne Elbette, tabi, tabi. Evet. <gülüyor> Fakat ilginç olan, e, yani Twitter falan e, sosyal medyada tabi bol bol var ama Batı basınında e, öyle e, daha ne oluyor falan öyle bir birinci haber falan değil yani. Öyle mi? İzledip savalın. Evet. <gülüyor> İlginçmiş evet gerçekten. Evet. Sosyal medya tabi video görüntüleriyle e, tabii. sarsılıyor. Tabii, tabii, tabii. Çarşıda pazarda her yerde Evet yani, yani böyle yani. şey şeyi de, demek mümkün Olabilir herhalde Ben öyle kendimce bir isimce yaptım ama Kitlesel suikast gibi bir şey bu yani Biraz öyle tabi çünkü önüne geleni Vuruyor o sadece evet. yani burada Hizbullah e, e, Mesubunu bu, Vururken e, Orada etraftakileri de öldürüyor 9 ama 200 tane Çok ağır yaralı olduğu söyleniyor Evet. Bakalım ne olacak. Zaten bir yani nakal bir şey olacağı yok. Ha ancak yani Hizbullah buna cevap verecek mi? İran cevap verecek mi? Galiba e, İran büyükelçiliğinden bir eee büyükelçinin oğlu mu? E, ne? O da ölmüş galiba. Öldürüldü. Aa ona, gö onu, onu görmemiştim. Öyle bir şey. Neyse yani daha daha suyu çıkar bugün içerisinde daha bir caizse. Şimdi burada yani İranlı büyükelçi e, hastanede gözetim altında deniyor evet. Ha, büyükelçinin kendisi evet anladım, evet evet Peki e, şimdi ikinci konu bu hep e, takipteyiz. Malum e, Fransa siyasi krizde. E, Macron'un eee Cumhurbaşkanı Macron'un tayin ettiği e, en az oyu alan parti den ona mensup olan Michel Barnier hükümet kurmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor kendince hiçbir şey daha ortada hiçbir şey yok, bir takım isimler dolaşıyor ama politikalar açısından mesela bu dahil olduğu parti yani geleneksel golist parti yani Charles de Gaulle kurduğu parti onun devamı ve erimiş gitmiş vaziyette bu parti. Şimdi varlıklılardan çok varlıklılardan çok zenginlerden vergi alma bu artık çok konuşulan bir politika biliyorsun bunu dile getirmeye kalktı daha cümlesini bitirmeden Macroncular ki onlar biliyorsun liberal. O da e, hop bir dakika ne oluyor sen ne diyorsun biz sana destek falan vermeyiz vergileri arttırırsan falan dediler ve hemen geri adım atmak zorunda kaldı. Biz halk cephesini bunun için şey yapmıyoruz iktidar yani, yapmamaya çalışıyoruz. Geçen hafta e, ondan önce geçen hafta e, yani ondan bahsetmedik e, veya ettik hatırlamıyorum Göç Bakanlığı. E, kurmak üzere bu, bu da e, aşırı sağa yaranmak için göç bakanı öyle bir laf dolaştı Hı. işte yeni hükümet göç bakanlığını geri getirecek falan diye kısa ömürlü bir göç bakanlığı vardı Fransa'da ondan sonra e, bu, orada da e, belli gruplar canım nereden çıktı şimdi falan diye ayaklandılar hop onu da geri aldı Yani bu e, tetanize dediğimiz yani ele ayağı kilitlenmiş e, bir hükümete doğru gidiyor. E, asgarilerde anlaşacaklar herhalde. Askarilerde işte dünya yuvarlaktır. Fransa F harfiyle başlar falan gibi askeriler, <gülüyor> asgariler öyle denir bana. A minima yani. Böyle bir e, yani kriz... E, Büyük ihtimalle bir de 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar sürecek. Öyle gözüküyor. Evet. Şimdi e, bir gelişme var. E, dün açıklandı. Ondan bahsetmek lazım. Avrupa Birliği'nin e, Avrupa Birliği komisyonu açıklandı. E, 27 e, komisyon mensubu veya e, komisyoner yani e, yani e, komiser ya yani. <gülüyor> komiser onun güzel bir hikayesi vardır bir haftaya anlatırım ee, gitmiş şimdi e, bu 27'sinin hepsinden bahsetmeyeceğim tabi ama çok anlamlı olanları var e, iç işleri ve göç e, meseleleri Avusturyalı e, komisere gitmiş Yani o böyle e, yüce gönüllülüğüyle bilinen bir e, şahsiyet değil. E, onu bir kenara not etmek lazım. Hı. Hırvatistan e, komiseri, yani Hırvatistan hükümetinin tayin ettiği komisere Akdeniz işlerini vermişler. Her ne demekse yani Akdeniz işleri. E, e, yani böyle bir komisyon var yani böyle bir e, genel yeni değil var. herhalde. Genel evet. müdürlük var. Yok yok yoktu daha önce. Bir ha, yoktu. Bir tamam dolu, öyle bir yeni, tamam. bir dolu yeni e, tamam. genel müdürlük var şimdi. E, tabii bu e, göreceksin e, birazdan. E, bunların görev tanımları çoğu zaman kesişir. Yani birbiriyle kesişir ve sorun çıkar zaten. Bu aman böyle Hı -hı. maalesef. E, epeydir böyle hem de. Finlandiya'nın komiseri e, Henna Virkunen e, hanımefendi bu, bu hem komisyonun e, başkan yardımcısı yani Fonderleyen'in yardımcısı hem de e, yeni bir kavram, yeni bir e, adla e, teknolojik yükümranlık e, bakan, e, şeyi, bakanlığı diyelim veya genel müdürlüğünün başına geliyor. Teknolojik yükümranlık Yani e, hakikaten nasıl çağ dışı bir e, kavram e, olması açısından çevirdim. Yani tek sovereignty, e, security and democracy diye geçiyor. Ya bu çağda böyle bir şey olabilir mi? Yani Çin'e karşı e, ağırlıklı olarak tabii ama Hindistan'a karşı ve diğer yani e, teknolojik devlere karşı, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir hükümranlık taslamak. E, gere, galiba hükümranlık egemenlik bunu... diye ben şeyden atıyorum. Gıda egemenliği kavramında da bunu. Tamam işte yani hükümranlık. Bunun evet. da Arapçası. Evet egemenlik. Böyle bir şey mümkün mü yani? Teknolojik egemenlik bu, bu çağda. <gülüyor> yani adam e, e, yandaki ülkenin e, sokakta, pazarda alışveriş yapan adamın elindeki bir Bay <gülüyor> beeper patlatıyor evet. yani Çağrı cihazı galiba değil mi? yani tam emin değilim böyle mi çevirdi ama böyle çevirmiş Türkçe'li Çağrı cihazı tabi tabii. tabii. Hı -hı. beeper evet. doktorlar kullanır ya daha ziyade ondan sonra beeper de derler şimdi devam edelim Fransa'nın komiseri bu son hükümet Yani bir, bir ailevi bir durum vardı orada. dışileri bakın yaptılar bu çocuğu 39 yaşında e, Stefan e, Sejourne diye e, ondan sonra o da komiser, e, komisyonun e, başkan yardımcısı e, bütün e, e, sanayi stratejisinden sorumlu e, alakası yok yani bu konuyla uzaktan yakından ilgili birisi değil kendisi. Tek özelliği eski başbakan Gabriel Attal'a çok yakın olmasıydı her anlamda ve bunu aldılar hop oraya komisyon başkan yardımcısı olarak tayin ettirmeye çalıştı. Şimdi bir noktanın altını çizelim Bu bunlar Ursula von der Leyen'in yani komisyon başkanının teklifleri. Şimdi bu 27 kendisi de dahil tabii 27 komiser Avrupa Parlamentosu'nun önünde aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi bir hearingden geçecek. Yani bir işte nesin ne değilsin sorular soracaklar ondan sonra bir de geçmişi araştırılacak bir, bir arıza sakatlık var mı diye. Hı -hı daha bitmediği iş ama yani çoğu geçer ama arada geçmeyenler oldu eski zamanda şimdi Macaristan'ın bir varhelyesi vardı onu duydun tabi genişlemeden sorumluydu bunu sağlık ve hayvan sağlığı yani insan ve hayvan sağlığı diyelim, genel bölümün başına getirmişler şeyden transfer oldu yani genişlemeyi iyi bıraktı Hı. aslında Orban'ın başka bir adayı vardı ama o olmadı onun hakkında bir dolu dedikodu çıktı çünkü çektiler onu var heliği geri kaldı aslında bu bir yani bir nevi tenzili rütbedir çünkü bir ortak bir sağlık politikası yok Avrupa'da Hı -hı. O yüzden yani öyle işte al sana da bunu veriyoruz <gülüyor> demeye getirmişler. Yani bu arada ben, benim bilmediğim bir şey olduğu için size sorayım istedim. Ee, bu komisyonerler ya da komiserler Hı -hı. E, mutlaka her birisi ayrı bir ülkeden mi? Yani işte... Tabii tabii öyle evet öyle, tamam. öyle. 27 ülkenin 27 farklı komiseri var. Tamam. İrlanda Kim da kimin da, nereye böyle? alacağı? şey yapılıyor hmm. tartışılıyor yani tartışılmıyor işte bir biraz... biraz yani evet Hı -hı. yani biraz at pazarlığı durumunda Hı -hı. Ireland İrlanda'nın komiseri Michael McGrath ona demokrasi adalet ve hukuk devleti diye bir... bu da yeni çünkü bir genel müdürlük yoktu bununla ilgili Hı -hı. yanlış hatırlamıyorsam Böyle bir, yani artık hiçbir etkisi, ağırlığı kalmayan Avrupa'nın böyle bir genel müdürlüğü olmuş oluyor. Ee, böyle, böyle bir ihtiyaç çıkmış ama. Bir yandan yani bakarsın. güya, yani işte, dostlar alışverişte görsün diye bir şey yaptıkları yok <gülüyor> ama. Şimdi bir e, e, önemli Türkiye'yi ilgilendiren artık ne kadar ilgilendiriyorsa, eskiden e, çok ilgilendirirdi, bir... E, Genişlemeden sorumlu komiser ise Slovenya'nın e, temsilcisi veya Slovenya'nın tayin ettiği komiser Marta Koş. E, bu aynı zamanda bütün Doğu e, komşulu, komşularıyla ve Ukrayna'yla ilgili bu çok önemli bir e, genel müdürlük olarak temayüz ediyor. Küçük Slovenya vermeleri de önemli Yani burada önemli olan ülkenin büyüklüğü, küçüklüğü değil tabii. Yani bu işi yapacak olan e, komisyon mensubunun e, gücü, kaliteleri. Şimdi gelelim e, Açık radyo yakından ilgilendiren bu iklim meselelerine. Burada tuhaf bir şekilde e, iki tane genel müdürlük var. Bir tanesi e, sıfır... E, Net Zero yani e, ondan sonra temiz e, kalkınma e, ve e, ağırlıklı olarak iklim adı geçiyor genel müdürlüğünün adında. Bunu e, Högstra'ya ver, vermişler, Hollandalı komisere. Fakat aynı zamanda İsveç'in e, tayin ettiği komisere de, e, önerdiği komisere de, Jessica Roswell'a da e, çevre... E, su, e, su ve kompetitif e, circle ekonomi dedi tamamen aynı şey aslında Birbiriyle, bire bir birebir kesişen iki tane farklı genel müdürlük kur kurmuşlar. Yani, anlaşılır gibi değil yani. Çevre ve rekabet bir arada e, koymuşlar yani. Competitive Circular Economy dediği yani daha e, işte adını koyamıyorlar onun ama e, de falan yani aslında. <gülüyor> Neyse olma onu söylemeleri, telaffuz etmeleri mümkün değil. <gülüyor> e, <gülüyor> e, tuhaf tuhaf evet yani bu. Bakalım ne olacak? Yani bakalım parlamento sonrasında son hali e, ortaya çıkacak. Şimdi konuşacağımız konular arasında yani gene artık programın veya Çarşamba'nın aslında her günün e, kalıcı e, gündem maddesi olan Filistine gelelim. Evet. E, burada bir tablo çıkardım. 193 e, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeden 146'sı e, Filistini Filistini devlet olarak tanıyor ve ağırlıklı olarak e, Batı tanımıyor. Yani e, yani tüyler ürpertici bir liste var. Okuyorum. Andorra, yani işte adı var, kendi yok böyle küçücük bir yer zaten biliyorsun. Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, bu çok tuhaf tabii. Fransa, burada şaşırtıcı değil, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Liechtenstein, Lüksemburg, Moldovya, Hollanda, Makedonya, Norveç... İsviçre, e, İngiltere yani Birleşik Krallık, Monaco, San Marino, Portekiz yani bütün neredeyse Avrupa yani e, Slovenya, İrlanda ve İspanya'nın dışında kalan Avrupa'nın e, hepsi bir de e, İsveç galiba e, evet İsveç e, onların dışında Avrupa Filistin'i tanımıyor ama zaten haber de vermiyor olup bitenden biliyorsun umumiyetle. E bu arada az evvel Norveç'in adını geçirdiniz. şey evet. Mayıs ayı sonunda Norveç Filistin'i tanıdığını açıklamıştı. Onun resmi sürecini gerçekleştirdiğimi takip edemedim ama şimdi tekrar kontrol ettim. Ona bakmak lazım ama evet. yani o, o, onlar tanıyabilir çünkü Norveç'in çok sesi çıkıyor bu konuda Hı -hı. evet konuşuyor. Ee... Norveç, İsveç. Çünkü dur. tam Ama, şu şekilde. Yok, evet. yok, doğru söylüyorsun. Norveç e, tanıyor. Ama yani geriye kalan özellikle Orta Avrupa ülkelerinin neredeyse evet. hiçbiri e, tanınıyor. Fransız seçimlerinde de bu tabii Filistin meselesi ana konulardan bir tanesiydi. Çünkü sol koalisyon işte yeni halk cephesi. Her seçimde. Hem, evet Her. Filistin'den evet. yana hem de devlet olarak tanıyacaklarını söylediğimiz seçimden sonra. Gelecek seneki Alman seçimlerini gör. Evet. Neler olacak yani. Ee, devam edeyim. Amerika kıtasında Meksika tanımıyor. Amerika Birleşik Devletleri de tabii tanımıyor. Ve hiçbir zaman da tanımayacak herhalde. E, Jamaika, Asya, gene bunu, e, Japonya, Myanmar, Singapur, Güney Kore ve tuhaf bir şekilde Ermenistan da tanınıyor. E, e, Orta Doğu'da e, bir tek İsrail tanınıyor. <gülüyor> e, Okyanusya'da e, şeyin e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen kontrolü ve etkisi altında olan erili ufaklı ülkeler var. Onlar tanımıyor ama Avustralya ile Yeni Zelanda da tanımıyor. Afrika'da da tuhaf bir şekilde Kamerun'la Eritre tanımıyor. Kamerun'la Eritre. Şimdi bu aslında böyle bu, yani bir iki tane anlaşılmaz ülkeyi, yani neden tanımadıkları anlaşılmaz ülkeyi çıkartırsam burada bir Yani o Global South, Global North dediğimiz yani e, küresel kuzey, küresel güney e, şeyi, fay hattı e, açık bir şekilde tekrar gözler önüne seriliyor. Bütün bu, bu bilgileri hep e, yani sıcak tut, tutmak lazım aslında. Çünkü e, yani, yani bir e, şeylik var yani bu da inanılmaz bir. İki yüzlülük var. Bunların bu ülkelerden bazıları iki devletli çözümden bahsediyor ama işte yani, yani İsrail'de iki devletli çözüm olmaz diye parlamentosundan Knesset'ten karar çıkartıyor. Evet, şimdi gelelim... Size o zaman belki sizin için de sürpriz olacak bir haber vermiş olayım. İki yüzlük deyince aklıma geldi. Sabah ilk dakikalarda onu vererek başlamıştık. COP29 biliyorsunuz Azerbaycan'da olacak. Onun taslağa sızmış evet. Evet. bir küresel ateşkes kopu olması için çalışıyormuş Azerbaycan. Nasıl şımardı bu neyse. Ee, şey bu, bu Batı e, şey e, satelitleri ve işte hepsini saydık yani e, ama bu arada galiba Azerbaycan tabii Sovyetler Birliği e, bakiyesi olduğu için sadece o değil o e, tanıyor Filistini. E, o da ayrı bir ikiyüzlük tabi. İsraille bir yandan en büyük desteği. O tabii ama şey ama Ermenistan tanımıyor mesela. O evet o, mesela. Onu akıl verdiremedim. Bir tek o tanım. Neyse. Şimdi gelelim son olarak bu pazartesi günü Almanya'nın aldığı önemli bir karara. Almanya pazartesi 16 Eylül'den itibaren geçen hafta aldı bu kararı. Sınır kontrollerini bütün sınırlarında hava ve kara ve deniz sınırlarında E, kontrollere başladı yani Schengen kontrollerine başladı e, bu tabi birebir kara sınırlarını ilgilendiriyor yani sekiz tane ko e, kara komşusu var yanılmıyorsam sekiz veya dokuz onların onların sınırlarında e, yani yeniden e, e, gümrük e, koymuyor yani gümrük e, binaları falan yapmıyor ama e, Arabalarla ve satelitle tabii kontrol mekanizmasını işleme koymuş vaziyette. Buna en çok Orban memnun oldu. Welcome to the club diyor. Böyle bir <gülüyor> şey yaptı. Hoş geldin kulübe Bizim kulübe diyor. Çünkü o bas bas bağırıyordu. Evet. Burada e, yeni bir kavram kullanılıyor. O, Almanya'da kullanmaya başladı. Gelecek olan göç, göçmenler ve mülteciler için dış kamplar e, ve dışsallaştırma deniyor buna. Externalization. Yani e, Avrupa kıtası dışında kamplar oluşturma e, hezeyanı. E, i̇şte bunu e, Ruanda için e, uygulamaya çalıştı. Ne kadar yürüyor belli değil Birleşik Krallık şimdi İtalya uygulamaya çalışıyor Arnavutluk'ta ama diğer taraftan Arnavutluk aday ülke tabii yani saçma sapan bunlar Avrupa'nın kapanması anlamına geliyor tabii yani Avrupa tekrar içe dönen ve işte bu teknolojik hükümranlık veya egemenlik bakanlığı veya genel müdürlüğü gibi yani dünyaya kapanan ve kapandıkça kendisini koruyabileceğiniz sanan bir ruh halinde oysa yani Almanya'nın baktığı zamanında Merkel döneminde aldığı bu kararla karar sonunda kabul ettiği özellikle Suriyeli mülteciler o doğru Tavırdı, doğru politikaydı. Çünkü neden? Yani bunu her zaman vurgulamak lazım. Avrupa Birliği ülkelerinin ve Avrupa'nın yaşlı nüfuslarının kendi kendilerini idame ettirebilmek, emeklilik ve sağlık harcamalarını karşılayabilmek için göçe ihtiyaçları var. Ve bunu İtiraf edebilen bir tane hükümet vardı açık açık o da ne hale geldi görüyoruz Almanya'dan bahsediyorum. Onlar da sınır kontrolü ee, ve e, tamamen göçmen ve mülteci karşıtı söylemlerle e, güle oynaya gelecek sene e, Ekim ayında yapılacak olan veya Kasım neyse e, seçimlere gidiyorlar. Yani bu e, çok vahimdir tabii. Yani muazzam bir e, uzgörü eksikliği, vizyonsuzluk. E, e, yani, geriye kalan dünya bakıp alay ediyor tabii. Yani sizin şey, göçe ihtiyacınız var, bak rakamlar burada diye. E, son bununla ilgili bir bilgi daha vereyim. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dizayn edilen, yapılan, e, kotarılan bütün sosyal güvenlik politikalarının aldığı ortalama yaş medyan dediğimiz yaş 75. Yani insanların Avrupa'da 75'e kadar azami yani longevity dediğimiz yani uzun yaşarlılık hali 75 olduğu. E şimdi o 90'a çıktı. Yani 75 ile 90 arasında nereden 15 sene fark var bu bırak 15 seneyi 1 sene fark olsa o bu ekonomilere milyarlar, belki trilyonlara e, tekabül ediyor ekonomiler için. Evet. E bunu kim karşılayacak? Ya para basmazlarsa e, ki öyle bir şey söz konusu değil. yani e, onu, Yani onu Güçe ihtiyaçları var ve bunu asla kabul etmek istemiyorlar. Çünkü toplumda tamamen e, yani, irrasyonel yani akıl dışı bir Yabancı karşıtlığı hatta düşmanlığı hakim. Yani böyle bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Çiler acısı tabii. Evet maalesef. Yok mudur Özdeş? Ee, evet karanlık bir tablo gerçekten. Biraz evet. sonra Vasiimle birlikte e, bu ee, meseleye yani, hüsnü kabulle devam tabii. edeceğiz zaten bir, bir yarım saat de. boyunca. Çokça haber var bu, bu konuda. Evet. Endişe verici e, evet. haberler var. Dünyanın aşırı sağa doğru. Kaymakta olduğuna dair. E, Ömer Bey bugün bizimle değildi ama sizin için şarkısını gönderdi. Heyecanla bekliyorum. E, Led Zeppelin e, çalacağız sizin için Immigrant Song. <gülüyor> yani gö göçmen şarkısı. E, aslında grubun İzlanda'ya bir konser vermek için yaptığı yolculuğu... ...işte Amerika'yı kolonileştirmek için yola çıkan... ...İskandinav savaşçılarını falan benzettiği... ...böyle Viking efsanelerinden etkilenmiş bir, sözlerin olduğu bir şarkı. Yani aslında bugünkü göçmen sorununa değinmiyor adı immigrant song ama işte gene de <gülüyor> adı bu evet, böyle tükenmez bir bu da kalıcı bir gündem maddesidir. Evet, Hep evet, öyle. Öyle. Peki Peki. Halal. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler diliyorum herkese.